1 Level merhaba arkadaşlar. Ben Atakan Birkan. Bugün arkadaşlarımla beraber alterniti oynuyoruz. FRP oyunları içerisinde kendine ait bir yeri olan alterniti iki zarlı sistem üzerinden olur oynanır. Zarlardan bir tanesi kontrol zarı, diğeri ise duruma göre değişen zardır. Alternit oyununda düşük atmak da iyi. O yüzden 20'lik zarda 1 gelmesi D&D bilenler için söylüyorum D&D'de 20 yerine geçerli olur. Bugün 3 arkadaşımla beraber benim yarattığım bir dünyada alternatif sistemini kullanarak FRP oynayacağız. Önce dünya hakkında kısa bir yazı yazdım. Arkadaşların e, içinde bulunduğu durum hakkında kısa bir şey bilgilendirmek için bir yazı yazdım. Onu okuyacağım kendilerine. Onlar da ilk defa burada duyacaklar. Oyun 2030 İstanbul'unda geçiyor. Bakalım arkadaşlarımız kendilerini nasıl bir ortamda bulacaklar. Yaşanan felaketin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen bütün dünyada yaralar tam olarak sarılmış sayılmazdı. Kendini evrendeki en üstün varlık olarak gören insanoğlu kibri yüzünden bu felakete hazırlıksız yakalanmıştı. 13 Nisan 2029'da dünyanın yakınlarından geçeceği hesaplanan dev taşı Aposis... Tüm hesapları alt üst ederek dünyaya çarpmıştı. Çarpışmayla beraber insanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkımı da yanında getirmiş oldu. Çarpmanın etkisi ve oluşturduğu dev dalgalarla milyarlarca insanı öldürmüş, hektarlarca toprağı kullanılamaz hale getirmiş, milyonlarca bina ve yapıyı da yerle bir etmişti. Hayatta kalan bir avuç insan için yaşamak hiç olmadığı kadar zordu artık. Teknoloji ve beraberinde getirdikleri olmadan yaşamak zorunda kalacak olan insanlar için tek yol bu yeni ortama ve şartlara uyum sağlamaktı. Yaşam insanoğlunu bir kez daha sınamak istemişle anlaşılan. Sınav ise son derece basit ama bir o kadar da ölümcüldü. Uyum sağla ya da öl. Arkadaşlar, bugündeyiz. Aradan yaklaşık 10 ay geçmiş. 3 Şubat 2030'dayız. Önce olay anlatayım size. Felaket anını orada yaşananları anlatayım. İnsanlar e, hesaplamalarında Apoşis'in dünyayı 2029'da pas geçeceğini, sıyıracağını hesaplamışlar. NASA 2004'te görmüş ilk önce bu gök taşını. 2029'da dünyayı pas geçecek, 2036'da da dünyaya çarpacaktı. Bir çarpışma gerçekleşecekti. Bunun hesaplarını yaptılar. Haberlerde falan okuduysanız bilmiyorum e, 13 yaşında Alman bir çocuk da bu hesabın biraz yanlış olduğunu, 450 bin mi milyon mu neydi hesap bilmiyorum. 450 milyonda bir değil çarpma olasının 450'de olduğunu hesapladı. Hatta bununla ilgili ödül aldı. NASA da açıkladı. Evet hesapları doğrudur. Biz de bunu o çocuk sayesinde düzelttik diye. O 450'de birlik şans gerçekleşiyor ve dünyaya çarpıyor. Buna da hazırlıksız yakalanıyorlar. Biraz da kibir dediğim şey o. Herhangi bir şey yapıyorlar. Ee, bazı projeleri var ama yapmıyorlar onu. nasılsa pas geçecek diyorlar. Ve çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle e, tsunami dediğimiz dev dalgalar oluyor. Amerika'ya çarpıyor. Amerika kıtasına çarpıyor bu arada. E, okyanusa düşüyor. Benim dünyamda öyle yani. Okyanusa düşüyor. E, tsunami oluşturuyor. Çok büyük e, tsunami dalgalar oluşuyor. Bunlar bir güzel... Kıyı şeritlerini süpürmeye başlıyor. Ve e, Avrupa'da Türkiye'ye kadar geliyor bu. Anadolu'ya kadar geliyor. Yani bizim doğu illerine kadar da geliyor. E, ondan sonra azalarak gidiyor. Yani Doğu Avrupa bizden sonrası ve Asya kısımları biraz daha şanslı bu konuda. Hmm. Ama şöyle bir durum var. Göktaşı çarptıktan sonra sadece tabii tsunami ile insan öldürmüyor. Bir bulut oluşturuyor, bir toz bulutu oluşturuyor. Bu da e, atmosferi kaplıyor. Belli bir zamandan sonra insanlık ölüyor. Yani bu şansımızda bu göktaşı çarptığı zaman o kadar e, uzun süre kalmamış toz bulutu. Bir sene falan kalsa insanlığın sonu geliyor zaten. Yani bizim oyunumuzda insandan sonu gelmemiş. Ama dediğim gibi milyarlarca insan ölmüş. Yani şu an siz bilmiyorsunuz İstanbul'da, Türkiye'de kaç kişi kalmış. Belki ikiniz kalmışsınız diye tahmin ediyorsunuz. Anıl senin karakterin Benjamin. Benjamin bundan yaklaşık bir sene önce Amerika'dan Türkiye'ye gelmişti. İnternetten tanıştığı hakkı bir Türk. Onla konuşuyorlardı, internetten yazışıyorlardı. Genelde yazışma arkadaşı diyorum ona. Türkçe öğretti sana. Senin de başından bir şeyler geçti. Birazdan anlatırsın. Ondan sonra gidecek bir yer aradın. Böyle yeni bir başlangıç yapmak istedin. Aklına hakkı geldi. Türkiye'ye geldin İstanbul'a. Yeniden bir başlangıç yapayım dedim İstanbul'da. Çünkü mesleğini burada da yapabilirdin. Yani baktın. Dilini bildiğim bir yer olsun dedin gitmek için. Türkiye uygun geldi sana. İstanbul'a Hakkı'nın yanına geldim Bir sene önce geldin. Sen geldikten iki ay sonra bu felaket oldu. Hakkı da İstanbul'da çalışıyor. Cerrah Paşa'da. O da anlatır kendini birazdan. Olay olduğunda ikiniz... E Hemen hemen daha yeni ev arkadaşı olmuştunuz diyeyim size. Daha çok yeniydi arkadaştınız. Fakat bu olaydan sonra birbirinize iyice sıkı sıkı tutundunuz. Çünkü 10 aydır hiç başka insan görmediniz. Bulut, dünyanın etrafını saran bulut kaybolduktan sonra, toz bulutu kaybolduktan sonra dışarı çıkmak zorunda kaldınız. Bu arada arkadaşın bir sınırnak gibi bir şeyi vardı. Biraz manyak olduğu için karakteri. <gülüyor> bütün parasını o sığınağa depreme dayanıklı 11 şiddetinde depreme dayanıklı yaptırdı orayı. Her türlü erza, bütün cephanesi aklına ne geliyorsa bilmiyordun orayı. Orayı gösterdi sana. Oradan gerekli malzemeleri aldınız yanınıza. Ama evdeki kaynaklar bitmeye başlayınca dışarı çıktınız yeni kaynaklar aramaya. Ama dediğim gibi 10 aydır başka hiçbir insan görmediniz. Etrafta bulduğunuz hayvanlar, kuşlar bunlarla, bunları avlayarak bu tarz geçinliyordunuz. Çok tatlıymış, apokalips abi. Bazı süpermarketlerin sağlam kalan kısımlarını araştırdınız. Oradan konserve çeşit şeylerle geçindiniz. Sürekli hareket halindeydiniz. Bir yer buluyordunuz, oraya kuruluyordunuz. Oranın kaynaklarını tüketince başka bir yere gidiyordunuz. ayınız böyle geçti. Ve bu olay sizi yaklaştırdı birbirinize. Dediğim gibi başka hiç insan olmadığı için etrafta güvenebilecek sadece iki kişiniziz birbiriniz için. Alın sen şimdi bize Benjamin anlat bakalım. Nasıl. Ee, Benjamin, Benjamin kimdir? Şey... Nasıl bir insandır? Benjamin Black. E, 26 yaşında e, Amerikalı bir e, arkadaşımız. E, doktor bir ailenin çocuğu. E, babası psikiyatrist. E, annesi de e, Benjamin Black. E, Benjamin e, yalnız bir çocukluk geçiriyor, e, ailesinin yoğun e, iş şeylerinden dolayı. E, aynı zamanda bu sebepten dolayı da aile mesleğine yönelmiyor. Bilgisayar bölümü okuyor, bilgisayar bölümü bitiriyor. Sonra e, mezun olduktan sonra bir e, iş yerine giriyor. şirkette çalışmaya başlıyor. Çalıştığı şirkette küçük bir soygun gerçekleşiyor. E, Talihsiz bir şekilde de bu soygun Benjamin üstüne kalıyor. E, kendini baygın buluyor bir yerde. Bu bodistler de onun yaptığını düşünerek alıyorlar, götürüyor falan. Böyle biraz karmaşaya geliyor yani durumu. Sonra e, tabii e, suçluluğu ispatlanamadığı için de e, atlanıyor ve e, o hapishaneden çıkıyor. Bu durum tabii Benjamin'i biraz sarsıyor. E, hayatını değiştirmeyi e, düşünüyor, farklı bir yerlere gitmeyi falan. Bu sırada senin bahsettiğin gibi işte arkadaş olan Hakkı'nın yanına gitmeye karar veriyor ve Türkiye'ye geliyor. Hakkı'nın yanına gidiyor. Burak sen bize Hakkı'yı anlat bakalım. <gülüyor> Hakkı nasıl bir insan? Benjam'ın onun evet. yanına Hakkı gelmiş. insan <gülüyor> Hakkı insan Abi, Hakkı Bulut... <gülüyor> evet. Ee, Keşan'da doğmuş. Bir Bulgar göçmeni. Ee, bir evlilik yaşamış. Tabii kendisi bir hödük olduğu için evliliği yürümemiş. Ee, daha sonra KPSS'ye gelerek ve üniversite mezunu olduğu için... E, kafesiyese girerek ondan sonra e, adli tabip olmuş ve Cerrahpaşa'da çalışmaya başlamış. Ayrıca kendisi psikopat olduğu için kendi evindeki atölyede deli saçması şeylerle uğraşmaya başlamış. Ne gibi? Ne gibi? Mesela işte kendi atölyesi var, işte cephaneliği var evinin altında ve bunların hepsini ailesinden kalma yani anne babasından kalma para, paralarla almış. E, bunları nereden edinmiş diye soracak olursan annemın e, Nasıl diyeyim? Sokakta elleri bozuldu. Yani illegal olaylara karşı hmm, bağlantıları, bağlantıları var, var. Aynen. aynen öyle. Ee, ve işte e, bu olayları daha gerçekleşmeden daha önce avcılıkla falan uğraşıyormuş. Gayet normal sıradan işte biz bir şey yapmamışız yani. Gidip bir yere soymamışız yani biz bilmiyoruz. Hayatta kalma teknikleri üzerine en azından biraz bilgisi var diyorsun. Aynen, bu avcılıklısı yapması. var güzel. Şimdi arkadaşlar oyuna başlamadan önce tam olarak bir karakterimiz daha var. Ee, o da sırası gelmişken kendini tanıtsın. İkiniz bir yerde başlayacaksınız. Daha sonra e, diğer karakter de oyna dahil olacak. O da kendini tanıtsın. Umut sen bize Darman'ı tanıt bakalım şimdi. Destan. Destan. <Gülüyor> Merhaba ben Umut. Karakterimin ismi Destan, kendisi 35 yaşında, ee, kimyager ve aynı zamanda kendisi e, dünyaca ünlü Görsan ilaç firmasının e, sahibi, e, yani şirketi de kuran o kendisi. Aynı zamanda e, Derman'ın e, Kıbrıs'ta Winner Winner diye bir e, kumarhanesi var, onun da sahibi. Zamanında bu Wiener kumaranesine de hani Görsel Şirketine para kay, yani para destekçisi olmak için kurmuş. Hani şu anda ikisi de, yani o zaman yani bilmiyorum şu an şeyini ama ikisi de iyi durumda. Ee, Görsel Şirketinin e, bu kadar ünlü olmasının sebebi e, AIDS ile ilgili bir ilaç yapmaları, gör şeyin say, Germans destanı sayesinde e, o da AIDS'in bulaşma olasılığını e, yok eden bir ilaç. Ee, şey Piyasaya sürüyorlar Bu şekilde çok ünleniyor Destanın e, Sağ kol ve tek güvendiği insan Diyebilirim e, Kemal var O da Görsenler şirketinin başında Ve Viner e, Viner kımarhanesinin başına da e, Yakup diye e, Bir arkadaşımızı koyuyor Destanın babasının ismi Samet annesinin ismi Ayşe Samet babası e, Kendisi bir fizikçi ee, annesi de Ayşe, e, kendisi de şey gibi destan gibi kimyager ama tabii bu iki insan e, talihsiz bir şekilde zamanında ölmüşler. Bu kadar. Teşekkürler. Şimdi oyuna şöyle başlıyorsunuz. İlk önce elinizde neler var onları söyleyeyim. Olay olduktan sonra tabi bu hemen seni o sığınağına götürüyor bilmiyordun daha önce hani evde kaldığın yaklaşık 2 ay boyunca bu adamın evinde böyle gizli bir sığınak olduğunu bilmiyordun. Tahmin etmez yani. Hiçbir insan zaten öyle bir şey olsun bir evin altından Adam yani. böyle bir günü bekliyormuş. Artık. Evet adam, o hep kafasında var. bu tarz <gülüyor> bir senaryo yazıyormuş. Kıyamet olsa da. bir senaryosu varmış kafasında adam. ve şansına da denk gelmiş. Adamaktan mutlu falan boşa gitmedi falan. Evet olabilir. <gülüyor> İçten içe. Oh iyi olmuş. Ben ben hazırlık yapmayanlar <gülüyor> da gebersin diyebilir yani. Şimdi dışarıda vahşi hayvanlar olabileceği için silahlanıp çıkmayı uygun görüyor kendisi. Normalde biliyorsun silahları hiç sevmez. İşte onlar sus zaten. Hmm. Silahlandırmış sizi. Şimdi oradan ben size söylüyorum. E, neler alacağınızı alabileceğinizi arkadaşlar orada yaklaşık olarak günümüzde kullanılan her çeşit ateşli silah mevcut ben size şimdi kullanabileceklerinizden vereyim mesela benjamin karakteri için bir tabanca düşünüyorum 44'lük magnum var orada hoşuna gidiyor ve onu alıyorsun Çok D4 artı 2 vunt. Damage'lerini söylüyorum. Hı hı. D4 artı 3 vunt. D4 artı 2 mortal vuruyor. Yani ordinary atarsan D4 artı 2 vunt. Good atarsan D4 artı 3 vunt. Amazing atarsan da D4 artı 2 vunt vuruyor. Atış menzilde 6 metre, 12 metre ve 50 metre. Sana da range o işte. Kaç demiştim range'leri? 6, 12 ve 50. Hakkı da oradan hemen bir tane e, S6 rifle dediğimiz silahtan bir tane beğeniyor kendini. Benim ulan mekan istediğim olar bunlar. <gülüyor> evet ama şu an diyorsun bu uygundur, bunu kullanırım. Öyle demiyorum. Bu, bu uygun değil ama. Bu alayım be. Hayim o pek. Be. Hı -hı. Hayim. Hayim. Hayim pek. Şu e, buradaki ateşli silahların günümüzde kullandığımız silahların hepsi hayıplak olarak geçiyor. Rifle, Assault Rifle yaz abi kendine. 3 ee, ateşleme modu var farklı olarak. Tekli de atabilirsin. Burst olarak 3 gibi de atabilirsin. Bir de otomatik taramalıyı alabilirsin. 60, 120 ve 300 menzili. Hasarı da d4 artı 2 bund, d6 artı 3 bund, d4 artı 1 mortal. Buradan da Magnum'un ne kadar sağlam bir tabanca olduğunu görmüş oluyor biraz evet. d6, d4 artı 1 mortal mıydı? Amazing. Evet. evet. Tamam. Tabi sen silah hiç sevmeyen bir insan olduğu için olduğun için ee, daha ateşli, daha... <gülüyor> Parça tesirli, bir şeyler de istiyorsun. Bakıyorsun oraya ne geçiyor aklından, ne olsa kullanırım diyorsun şu an. Bükler başlık nasıl? Üzerinde, ihtimal vardır. Yani biraz daha parası olsa onu almayı koymuştuk kafasına. <gülüyor> biraz daha parası olsa Rusça öğrenmişti. Sırf bu yüzden, Rusçası var arkadaşın. Sırf bu yüzden Rusça öğrenip... Hani Çeçenistan'dan falandan fiyandan bir şekilde Soğuk bir, bir şey ve orada bir nükleer başlıkta. Eski kullanılmayan bir şey alırım onu yaparım gibi düşünüyordu. <gülüyor> Artık uranyumuydu, plutonyumuydu neyse onu da hallederim diyordu. Yani kafasında bir sonraki o vardı. Bir şey grenade launcher olurdu kendisinin yanına. Tamam yaz o zaman grenade launcher yaz kendine. <gülüyor> <gülüyor> Kekik kalacağız bozuk. eğlenceli, eğlenceli olacak. <gülüyor> Şu kuş mu lan bu? O mermer silli yol ya böyle. <gülüyor> Range'ini söylüyorum. <gülüyor> 50 200 ve 350. Eee hasar tipi ne tarz bomba olduğuna göre değişiyor. Demirci de ne tarz bomba olduğuna göre değişiyor. Ee, şu an için boş geçelim. şimdi. Boş geçelim. Sen yanında almış olursun. Aynen. Hocam, dönemizle ilgili bir soru soracağım. Metrobüs aralar çok kalabalık mı? <gülüyor> Abi, ne, ne yazık ki Metrobüs artık kalabalık değil. <gülüyor> Mecidereköy <gülüyor> duruyor mu? Duruyor. Abi. Abi <gülüyor> Müjdeke <Meclimeköy>. olmasın <gülüyor> Ama <gülüyor> trafik var ama. Gene biraz. Ama <gülüyor> e, sular <gülüyor> böyle sıyırdı ki yüzeyi. Evet. Yani taş taş üstünde bırakmadılar. Sadece sağlam binalar kaldı o zaten. E, arabalar etrafa saçılmış durumda. Binalar yıkılmış. Taksim hala yenidenlendirilmeye çalışıyor. Aa, Vodafone yok <gülüyor> sığınak sayesinde hayatta kaldıysak evet. bu Alaaoğlu falan o kendini kurtarmıştır diye düşünüyorum. İşte sığınağa olanlar, sığınağa girebilecek <gülüyor> durumda olanlar Alaaoğlu havada yakalandıysa olaya. olmadı. Bilmiyor. Ali bilmiyor. Onlar düşesin. Televizyonda helikopterde o Gezer yani böyle helikopterde. Sever. Bir yere gidiyorsa helikopterle ve ona yakalandıysa bilemiyorum. Hayır, onun için de Oyun güzel olmuş. Bayağı de. alan yıkılmıştı. <gülüyor> evet. Ben burayı baştan yaparım. <gülüyor> Hep hayal etmiştim <gülüyor> Değil mi? Değil mi? Ay <gülüyor> mutlu bu durumda. Hep hayal etmiştim diye başlıyor. Şey... Ama para yok kimsede. Para kalmadı. Kentsel dönüşüm bazı yerlere izin olmayınca böyle... Bayağı bir Çok kentsel dönüşüm oldu mu? şu an yani. yani <gülüyor> Bayağı bir dönüştü. Kırsal Herkes köyüne döndü. Evet. <gülüyor> Hatta köy ayaklarına geldi. Tabi hayatta kaldılarsa. Bu malzemeleri aldınız. Yanınıza yemeklerinizi aldınız. Ama tabi onlar yolda bitti. Dediğim gibi yolda süpermarket tarzı yerler buldunuz. Süpermarket tabi onlar da işte cam çerçeve dağınlık. Yani etrafı şöyle hayal edin. Etrafta işte kolonlar, sütunlar bir yerde arabalar takla atmış. Sağda solda Walking binanın tepesinde you. araba var. Walking Dead'den olabilir. İşte o Revolution dediğin dizi aynen. gibi olabilir. Yani böyle artık otlar falan sağda solda bitmeye başlamış. Doğa nasılsa hayatta kalıyor tabii Değil mi? Şey ya, ee, Bize ihtiyacı diyeceğiz. yok. Aynen. Will Smith'in o filmine de benziyor. Aynen, aynen. Siz iki aynen. efsane oluyorsunuz. Evet. Oyunun da efsaneler koyabiliriz. <gülüyor> ee, o sığındığınız yani erzak bulduğunuz hipermarket diyelim. Oradaki erzaklar da yavaş yavaş tükeniyor. Çünkü şöyle bir durum var. Bütün hepsini kullanamıyorsunuz. Tahrip olmuş şeyler de var sonuçta erzakların içinde. Yani son kullanma tarihi falan var. Son kullanma tarihi var. Ee, tahrip oluyor. Yani bakıyorsunuz konservelerden yiyebileceğiniz, alabileceğiniz kadarını. Güzel iki tane askeri sırt çantanız var. Gene bu arkadaş sayesinde. <gülüyor> i̇ki tane güzel askeri sırt çantanız var. Bu çantaya doldurabildiğinizi dolduruyorsunuz. Çeşitli başka şeyleri bulmaya gidiyorsunuz. O arada dediğim gibi... Av geçmiş olduğu için kuş avlıyor arada. Bir şeyler avlıyor. Hayvan hayvan bulursa avlıyor. Onları da pişirip bazen afiyetle yediğinizde oluyor. Geceleri bulabildiğiniz bir sınırnakta konaklıyorsunuz. Şimdi günlerden bir gün yine böyle devam ederken e, yolda gidiyorsunuz. Neresi olsun? Mesela Orta Köy olsun. Olay. Orta Köy'e gitmiş olun. Komperiyeti. Kumpircilerin dükkanları, ne yazık Dükkan ki... Dükkan sahipleri e, Şeyde, Ortaköy sahili bilen için söylüyorum. Ortaköy sahildeki kumpür dükkanları e, Yıldız Parkı'na kadar gitmiş. Hadi ya. Biraz yukarı çıkmışlar yani. yani. Muhtemelen her yer ceset doldur. Her Hı. yer ceset doldur. Zaten. Ceset arasında Hastalık yüzyıldır. falan da olabilir. O yüzden dikkat etmenizi öneririm yani. Etrafta açıkta cesetler var. Belediye bir şey olmadığı için. <gülüyor> <Gülüyor> Cesetler öyle ortalıkta yani elini atsan bir dükkana bir eve bir yere girsen elini atsan bir yerden ceset bir şey çıkabiliyor yani şöyle bir durumla da karşılaşmışsınız ee, bazı hayvanlar bu durumdan faydalanıyor. <Gülüyor> Olur. aç kalan bazı hayvanlar bu durumdan faydalanıyor. Peki, Biraz şehre inmiş bazı şey hayvanlar. abi mutant hayvanlar. falan mı var mı şu an? Ee, yok. Yok, olmasın. Yani, kimyasal bir, bir şey. Yok. Bu dünyadaki <gülüyor> en büyük mutant sensin. Öyle mi <gülüyor> yani? An, şu an öyle. <gülüyor> ya dünyanın en büyük mutant sensin. Üremediğin sürece olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Üreyecek bu durumda yok yaz yani. şu an. O konuya girmiyorum. Hı -hı. Ee, günlerden bir gün e, yine böyle ilerlerken Şöyle 100 metre ötede e, sağlam kalan bir ağaç var. Eski bir e, meşe ağacı. Sağlam kalan bir ağacın üzerinde bir sürü görüyoruz. görüyorsun. Benjamin. El kol sallıyor. Yardım edin diyor. 100 metre ilerinizde böyle ağacın üstünde bir adam elini kolumu sallayarak geldim diyor. Ben görüyorum peki? Görüyorsun. Bak şimdi ha hacı dur ya bir saniye. Abi hacım oradan biri sesleniyor. <gülüyor> ne oldu hakkı? Biri sesleniyor da. Aa orada biri var. İn bağım çabuk aşağı. Çabuk gidelim. Abi yanına koşacağım. Biraz ilerledikten sonra, ağacın arka tarafından iki tane kurt geldiğini görüyorsun. Hakkı dur. Bu selam sizin için. <gülüyor> Hakkı dur. Gel, geli kurt geliyorlar. oradan. Tabii sizin kokunuzu alıyorlar. Fark ediyorlar sizin geldiğinizi. Hı. Üzerinizde et falan bir şey var mı? Çantanızda konserve içinde olabilir türlü olabilir bir şeyler olabilir çeşitli şeyler <gülüyor> bir şey olabilir söyleyeyim. bir şey kokusu bir etli etli bir şey olabilir etli etli bir şey bu gelmiyor mu abi şu an yani sonuçta ete de gerek yok sizin kokunuzu aldı. size tamam. de gelir aç ayıma anladım tamam ben çantamı kuracağım ete en yakın kokulu böyle bir şey var mı var bir konserve var kız <gülüyor> Kontrol. Köpek maması var. Köpek maması var. Açlıktan ona da yetinmişsiniz. Şimdi buna da danışılmaz gibi bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bende abi Murat onlara. Kurtlar üzerinize doğru geliyor. Haklı. Abi ben kabul mi? alacak bir şey ama araba falan arkasına saklanacağım Yok açık. Açıktayız. Açık. <gülüyor> <gülüyor> abi sıkacağız <"Dum>, dam dam. <gülüyor> hmm. Yaklaşıyorlar. İyi ee, ben kaç metre abi? Artık 50 metre kaldı. bir şey yok mu? Yok. Kurtların koku alması çok gelişmiş olduğu için zaten artık gördüsenin Saklansan hmm. da koklayan koklayan bulmaya çalışır. Şey, rezil mi? Fireball'ı mı? Tüfekle mi atmış? Aynen, atıyorsun? rifle. Ee, i̇ki step penaltıyla atarsın. Hiç. Eyyy. 4 mundu 2 kurt vardı. İkisi de üzerine e koşuyordu. Sol taraftakini yere indirdim Aynen. Cihatlayarak yere düştü. Ben de çekiyorum silahı abi diğerine ateş edeceğim. Tamam. 3 step ben 6 ile atarsın. 8'likle yani. Evet. 4, 6, 8. 4 Sende diğerine indirdin yere. Vurdun ve kurt yere indi. Eğer ikisine de indirdiniz. Ağaçtaki adam hala yardım edin, yardım edin diye bağırıyor. Hakkı koş gidelim adama yardım edelim. Hakkı kurtlar öldü zaten. Bir oğlum, güdü belirsiz adam. Gidelim, gidelim. Gel sen. <gülüyor> Ağacın benimle. altına geçiyorum. Sen benim ne? Dostum iyi misin diye bağırarak koşuyorum yanına. Yaklaşık 3 saattir ağacın tepesindeydin. Hmm. Umut. <gülüyor> 3 saattir ağacın tepesindeydin. Daha sonra e, uzakta 2 insan gördüm. Çok sevindim. Yardım edin diye bağırdım. Geldiler. Kurtlar onlara saldırdı. Sonra biri tüfekte beni tabancayla kurtları indirdiler. Şu an geldiler yanına. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Ne demek? 10 ay sonra ilk defa başka bir insan gördük. Ya. Aşağı ne biliyor musun? Ee, el uzatırsanız eğer yani yardım ederseniz... Sen el, kimin çocuğu? <gülüyor> Hakkı sus buraya gel gel omzuna çıkacağım gel. <gülüyor> tamam abi. Yardım ya. ediyorum. Tamam. Elini uzatıyorsun, Uzat da ne tuttum? Aşağı inmeye çalışıyorum. İniyorsun aşağı. Tamam. Elim uzatıyorum. Merhaba. Merhaba. Ben Benjamin. Bu da Hakkı. Merhaba. Ben de Destan. Merhaba. Ha. Merhaba. Dostum, nasıl hayatta kaldın? Nasıl başardın? Anlat, nereden geliyorsun? Başka kimse var mı? Tek misin? Ee, sen e, etilerdeydin. Etilerde kendi evinde kalıyordun. Sen de kendine korunaklı bir yer yapmışsın. Çünkü senin bazı araştırmalar yapman gerekiyordu. Bu araştırmaları yaptığın laboratuvar tarzı bir yerim vardı. Hem ofis, hem laboratuvar. Bu da diğer insanlardan gizliydi. Gizli bir yerin. Batman'in e, bu mağarası gibiydi seninki. Biraz öyle diyebilirim. Sen de oraya saklandın. Etilerdeki evinde. Hemen hemen aynı şeyler senin de başına geldi. Artık bir yerden sonra yiyeceğin bitti. Dışarı çıktın. Araştırmalara başladın. Ortama baktın ilk önce dışarı çıksan. işte Masken falan vardı. Maskeyle çıktın dışarı. Daha sonra baktın. Normal nefes alabiliyorsun. atmosferde Herhangi bir sıkıntı yok. Sen de sağ sola araştırıyordun. Yemek bul bulmaya çalışıyordum, geziyordum, yola devam ediyordum. Ama günlerden bir gün işte bugün, birkaç saat önce buradan geçerken kurtların saldırısına uğradım. Kendini hemen ağacı attı Senin de bir ufak arkadaşlarınki kadar iyi olmasa da bir sırt çantan var. Alet edevatım var yanında, kendin özel bazı şeyler yapmıştın, başka çalışmaların vardı. Senin bir hobi olarak yaptın ama daha sonra başka bir yere giden bir çalışmaların vardı. Onun için gerekli malzemeler yanında. Onları yazdırmıştık daha önce. O şekilde yanındaki malzemeler bunlar. Onlar benim kıyafetimin üstüne bağlı şekilde taşı taşı şey olabilir mi? Evet. Tamam, yani ben... O ayarladın şey onları. Ha, tamam, tamam. Ayarladın onları. Ya çantamın içinde durmasın. Evet, ayarladın onları ve onlar gözüküyor. Şey, üstüne bir şey almadığın zaman. Yani ya ben üstündekini çıkardığın zaman hani şey olarak... Şey gibi, bir, ceket gibi düşün buralarında var. Benim Aynen öyle. Ceketini çıkardığın zaman gözüküyor. Tamam. Ee, Üzerinde takım elbise var senin. ya Neden bilmiyorlar? Kravatın yok ama. Kravat yok. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> ön bağrım biraz <gülüyor> açık. Neden bilmiyorlar? Pis, pis ama olsun. adam bu şeyde bile tabii, e, şey. tabii yırtık fırtık. Ne? Sonuçta ama bir takım elbisesi. Altında da botu var ama. Askeri botu var. Hmm. Sizlerde de bot var. arkadaşlar hatta e, birebir asker postalı <gülüyor> gibi bir şey var yani. Askeri gittiğinde parasına kıyamamış. Hakkıda asker postalı var. Gidip askeri malzemeler satan bir dükkandan postalı birebir edilmiş. Artık hepsi bizim zaten ya, sorun değil. Evet. Yani. Siz bulursanız artık bunu bulanın elinde kalıyor. Sizdeyiz. Tamam. Sen necisin? Hakkı bir sakin ol ya. Bir yıldır ilk defa insan görürüz neredeyse. Dostum yalnız mısın sen? Ne 10 ne? aydır ilk defa birbirinizden başka bir insan görüyorsunuz. Sen de 10 aydır ilk defa insan görüyorsun. O filmi de izlemişsin. Kendini Will Smith gibi düşünüyordun. Bugüne kadar. <gülüyor> Öyle bir ne? tek ben kaldım herhalde. Cep telefonları çalışıyor mu? Hayır çalışmıyor. Cep telefonlarının kendisi çalışıyor. Fakat hiçbir zaman hat alamadı. Hiçbir ha. ola şey yok. Yani. İletişim şey yok. Yani telsiz falan. <gülüyor> Hiç telsiz şey yapmadınız. Çıktıktan sonra denemediniz. Evdeyken denediniz de hiç kimseye ulaşamamıştınız. Çalışıyordu fakat kimseye ulaşamamıştınız. Hayır ben şey birbirimizin arasında şey yapabilmek için ee, walkie talkie tarzı bir şey ha. olabilir. Yapalım. Peki şehirlerde elektrik var mı? Yani bir prize bir şey Yok. sokunca gelmiyor değil mi? Yok. Gelmiyor. Geceleri o zaman mumuşuyor falan. Evet. Aynen. Ben quest'imi edindim kafamda. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dostlar. 10 aydan fazladır hiç insan görmedim ve ııı e, sizi gördüğüme çok sevindim doğrusu. Çünkü kendimi İstanbul'da en azından tek falan sanıyordum. Siz nasıl kurtuldunuz peki? ben de aynı şeyi sana sor sormak üzereydim. Sen nasıl kurtuldun? <gülüyor> Biz hakkının sığınağında saklanıyorduk. Evinin altında özel korumalı bir şey yapmış bugünleri <gülüyor> öngörerek. Herkes benimle dalga geçti. Bir gün işe yarayacağını biliyordum. Bu arada şöyle bir şey söylemek için girdim araya. Senin yanında yaklaşık sana üç günlük geçecek bir yemek var. Destan. Diğer ikisinin yanında da yaklaşık... ...on beş, otuz, kırk iki günlük yiyeceğiniz var. Yani adamla biraz paylaşırsanız üçünüze on beş günlük geçecek yiyeceğiniz olur. Tamam. İlmiyorum bakalım paylaşacak. Neyse. <gülüyor> Tabii Benden canım. söylemez. Sen <gülüyor> ne iş yapıyorsun, ne işte uğraşıyorsun bu dangalak olay yaşanmadan önce? Benim bir ilaç şirketim var. Ee, ya duymuşsunuzdur resimini e, görsen ilaç şirketi. Duymuşsun abi. Duymuş ben soracaktım? Karşının taksisi. Sen duymadın. Sen <gülüyor> baya e, karşı zaten. kıtanın taksisi olduğu ki. <gülüyor> eee... Onu sahibiyim. Sahibisin ha? Evet. evet. Ee, ben de kendi evimde çalışma alanımda, yani orası korunaklıydı. Ee, orada hayatta kaldım. Ee, şu anda da Benjamin Destan'ın kıyafetine baktığı zaman zaten pahalı bir takım olduğunu anlıyor. Hı. Hani eskimiş Hı. ama takıma baktığı zaman e, pahalı bir şey olduğunu anlıyor. Hı. İyi, güzel. Çatır çatır harcarasın artık. Ya doğru diyorsun da işte amaç sadece para değil yani. Peki bir şey söyleyeceğim yani biz 10 ay boyunca şehrin çeşitli yerlerini gezdik durduk. Erzak tükenince başka yerlere gittik. Başka bir olma ihtimali hiç düşünmediğimiz için. Yani şu an benim kafamda çok değişik şeyler canlandı. yani biz kurtulduysak bir yerde de birileri kurtulmuş olamaz mı? Vallahi Acaba olur, çocuk, canım hayatta kalan var bir mı bir diye... Bir sosyal bat ben değilim yani. <gülüyor> Birisi evin altına yapmıştır şey bankarını. <gülüyor> yani şu an çok da erzak ve yiyecek sıkıntısı çekmiyoruz. İri, i, girdiğimiz yollarda buluyoruz. Şöyle bir fikir geldi aklıma. Acaba diyorum kendimize sabit bir alan belirlesek, gideceğimiz her yere oranın adını yazsak, burada yaşayan var diye insanları orada toplamaya çalışsak, belki duvarlarda yazılarda bir görenler olursa. Ben öncelikle. Ee ana şey, şirketimin oraya gitmek istiyorum, onun nedeni de hem orada e, yeterince, ya orası korunaklı bir yer zaten, orada daha çok insan kalmış olabilir, orayı bir sığınak haline getirebiliriz. Aynı zamanda orada e, bazı şeylerin çalışıyor olma ihtimali de olabilir. O yüzden ben e, oraya gitme taraftarıyım Şirket ve... nerede? İşte İstanbul'da... Mecidiyeköy'de. Mecidiyeköy'de. Daha önce gittin mi? Şirket benim. Hayır ya bu, bu 10 sonra sonra... ya? Hayır, 10 gitmedim oraya. Tek başıma cesaret edemedim ama beraber gidelim e, demek istediğim o yani. Beraber gidelim oraya, orada bakalım belki. Çünkü orası korunaklı bir yer olduğu için hani alıştırmalar yapıldığı için. <gülüyor> orada daha çok kalan, kalmış olan olabilir yani. Bir saniye biz bir konuyu bir aramızda konuşalım hemen geliyoruz. Hakkı gel gel. Bir şey, e, şimdi. Ne diyorsun ya? adamı güvenilir mi sanki? Tuzak olmaz. Bilmiyorum ben on adam görmedim ya. Ben de görmedim korkuttu beni ya. Bu garip garip takımyıldız falan giymiş çıkarmamıştı. Sözünü keseceğim bizim arabamız var mı? Yok. Yok. Ee, etrafta yıkık dökük araba var mı? Var. Bir tane sağlam bir tane çalışan bir araba ya yani çalışmayan <gülüyor> arabayı tamir etmek istiyorum. Tamam söyler. Vazgeçtim. Yok değil mi Hı -hı. Hocam atarsın Sen de konuşurken göz ucuyla sürekli bir yerlere bakıyordu. Hı -hı. Hakkı böyle bakıyordu. Hakkı yüzüme bak. Bir şey söylüyorum sana ya. O yalurlar yaklaştı. Bir şey oldu. Bak gözünü kestirdiğin çalışan bir araba olabilir mi burada? Ya onu ararız. Ne diyorsun? Adamla gidelim mi? Gitmeyelim mi? Gidelim canım. arıza falan varsa lazım olur bize. Tamam ama önümüzden yürüsün bak. Ne olur ne olmaz. Yürümekten bahsettim ki ben. Ha. Araba diyorsun. Araba diyor. Tamam ona bakarız, İyi adama gidelim de kararımızı söyleyelim Osman'a. Dostum biz konuştuk seninle geleceğiz. Sen bizimle geleceksin. Ya de be sen benimle geleceksin. <gülüyor> tamam olur. Ama yürüyerek Ama mi? yürüyerek gitmeyelim ya. Buradaki araçlardan birini ben çalıştırabilirim dedi. Ya ben bu taraflarda ulaşıyordum, çalışan pek görmedim. Hani gene bakarız ama ya, şu şekilde yapabiliriz. Şey. Burada sabit şekilde durup aramak yerine Yol üzerinde ilerliyorken e, var mı diye bakmak daha mantıklı. Baka baka gideceğiz bir tane, deneyeceğiz artık tık tık nasıl yaparsa vuracak camına falan. Anlarsın değil mi öyle şeylerden sen? Anlarım yaparım ya. İyi hadi bakalım. Pek anlarmış gibi gözükmüyor. <gülüyor> hadi ya. Ben daha mı anlarmışım gibi acaba? Öyle mi hissediyorum yani? Baktım böyle pek anlarmış gibi gözükmedi. Hadi ya. Akıktan becerebileceğim mi oğlum ya? Beceririm yas. Bak vakit kaybetmeyelim Böyleyse yürüyerek düz yoldan gidelim yani. Biz nerededik? Orta köy. Araba arayacağımız vakitte yoruyor yoruyorlar. işte. Orta, orta köy mecliyi köy. Ya kurtuluş çıkacak ben istemiyorum ya Buna uğraşmak. Tam he yürüyelim o istikameti bulursak bineriz git. İyi tamam hadi gidelim. Okey. Mustafa sen bize yolu göster adam. Biz geliyoruz. Mecliyi köy bilmiyor musunuz? Ben biliyorum. Yürüyerek binmeyelim. Ben biliyorum. ben Amerikalıyım şey, Biliyorsun Bu Amerika gavur, <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bilmez Sen biliyor musun? Ben biliyorum, ben dolma bilme şeyiyim İstanbulluyum O zaman sen önden git öyle daha Ya da şöyle yapalım e, Toplu şekilde ayrılmadan gidelim Yani böyle açılmadan gidelim ki sıkıntı olmasın e, Yani böyle birleşik duralım O şekilde devam edelim Ben ya. biliyorum diyor ya ha. Pek biliyormuş gibi gözükmüyor <gülüyor> Bilmiyorum Bilmiyormuş gibi mi Sen ne pek biliyormuş izlenimi uyandırmadı? Anladım. Bildiğine emin misin peki? Eminim ya. Ben doğal bir İstanbul'um. Tam bu tip kaybolsa evinin yolunu bulamaz diyorsun yani. Anladım. Neyse tamam yolu ben göstereyim o zaman. Siz de etrafı kolaçenedin de. İyi tamam. Tamam. Bakın. <gülüyor> yol takip eden şekilde. Çok uzaklaşmıyorum. O şekilde devam ediyorum yani yol nasıl. <gülüyor> tamam, devam ediyorsunuz. Orta görede nasıl Beşiktaş üzerinden Mecidiyeköy mü yapacaksınız? Beşiktaş hmm. üzerinden sıra serdilerden, taksi oradan düz Mecidiyeköy. Yolu uzatacağım diyor yani. Gibi. Yolu bayağı uzatacağım yani. Daha kısa bir yol neresi var ki? Senin bilmiyorsun işte. Ben, <gülüyor> ben ben gidiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hangi? Ben bayağı taksi meydanı falan yürürüz diye düşünmüştüm. Şimdi... Ortaköy'den o Beşiktaş'ın şeyine doğru dümdüz o yol var ya yani şeyde. Tamam. Or oradan yürüyoruz. Çırağın yolunu yürüyoruz. Yani, çırağın yolundan, o yoldan doğru yürüyoruz. Ee, Yolda yürürken şeyi e, görüyorsunuz. Bu Çırağın yolunda bilenler bile bir kemer var. Yukarıdan e, bağlanır. Yıldız Parkı'na doğru bağlanır. Hmm. O kemer... E, Yıkılmış ve köprü şu şekilde ve yapacak şekilde yola devrilmiş. Hmm. Ortasından geçebiliyorsun. Fakat hiçbir araç geçemez oradan. Anladım. Oradan devam ediyorsunuz. Beşiktaş'a varıyorsunuz. Her yer harap bir şekilde. böyle. İşte taş taş üstünde kalmamış. Sağda solda arabalar devrilmiş. Ceset, her taraf ceset. Beşiktaş'ta da. Yukarı, yukarıya var. doğru e, ya yani yolu yukarıya doğru vereceğim yukarıya çıkmaya doğru. Tamam. Şeyin içine yani oraya geldiğimizde şeyin içine bakmak istiyorum. Üniversitenin içine, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin içine. Yani orada bir şey yani bir e, insanlar toplanmış mı? Her bir şey olmuş mu? Daha önceden yaşanan olaylarda da böyle toplanmalar oluyor da orada. Şey afet toplama ha, merkezleri var gibi da. onun gibi yani orada orada öyle bir topluluk var mı falan diye e, Dostlar şu yukarıda Yıldız Teknik Üniversitesi var biliyorsunuzdur belki. Bu arada ikinize şunu söyleyeyim e, aklına geldi diye söylüyorum. E, senin aklından şu geçiyor. Biliyorsun daha önce depremlerden falanlardan. Ortaköy'ün afet toplama merkezi Yıldız Park'taydı. Yıldız Parkı mı? Hı hı. Yıldız Parkı. Afet toplama merkezi. Tamam. Şu anda Beşiktaş'ta. O Yıldız Parkı'nın bir yer girişini geçtiniz. Devam ediyorsunuz. Barbaros'tan Yıldız tekneye çıkacaksınız. Tamam. Ee, ben diyorum ki... Başka hayatta kalan var mı bilmiyorum ama... En azından Yıldız Tekniği'nin oraya, Yıldız Park'ın oraya falan... Başka insanlar gelmiş mi diye bakabiliriz en azından. Ee, yolumuzun üstünde zaten var yani İnsanlar erkek <gülüyor> arıyor olacak. Ve insan güzel bir şey aslında da bilmiyorum ben korkuyorum. Hakkı Heh. boyundan büyük tüfek taşıyorsun korkma da gidelim ya. İşte o yüzden korkuyorum zaten. Ya bir şey olmaz be oğlum. İyi e, tam gidelim. Yani hayatımda kurt görmemişim az evvel bir tanesini yere devirdim tek atışta. Işte. Cesaret geldi şu an bana ben giderim diyorum ya. Yani. Tamam gidelim bari. E, hadi. E, önce önce yıldız'a gidiyoruz o zaman Yolda işte. Tamam, Barbaros Bulvarı'ndan çıkıyorsunuz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin e, bulunduğu yere geliyorsunuz. Orası da aynı. E, orada ceset yok ama. E, i̇çeri giriyorsunuz. İlk girişinden geçiyorsunuz. E, herhangi bir cesetle karşılaşmıyorsunuz. Önünüzde bina var. E, okul binası var. Kapının önündesiniz şu an etrafta herhangi bir ceset başka bir şey insana ait bir şey yok girişte mi yok girişte yok girişten okulun binanın önüne kadar herhangi bir şey insana ait bir iz yok dersleri o gün blok yapmışlar <gülüyor> sabah karşı çarptı yani çarpmanın etkisi Hı. Türkiye Bu arada sabah karşı geldi hmm, yukarıya doğru çıkıyor mu o şey yani? yok, yokuş var işte. Tamam yani biraz daha içlerine de ortasına Hı -hı. doğru bak Tamam. Yine dediğim gibi insana ait herhangi bir iz yok. Evet. Sen biliyorsun oraları zaten. Çıktın nasıl olduğunu biliyorsun. Kendin gerçek taraftan. Nasıl bir yer orası? Çıktınız işte oraya. Çıkınca solda bir fakülte var. Tamam. Hafif sağa doğru içeri doğru bir yol girince böyle aslında meydan gibi bir şey oluyor. Sol taraftan yol gidiyor iki tane fakülteye. Sağ taraftan fakültelere yol gidiyor. Böyle... Ortada böyle hafif bir meydan gibi bir şey düşün. Yani sola sağa yollar ayrılıyor. Ee, solda da işte fakirler, sağda fakirler. Hep bina ama yani çok boşluğu yok yani. Tamam. Ee, o dediğin meydan gibi olan kısma geldiğiniz zaman bir şey fark ediyorsunuz arkadaşlar. Yere insanlar ellerinde ne buldularsa... Ee... Genelde kırmızı renkli ne kadar şey buldularsa yere istiflemişler. Şöyle bir şey yapmışlar yerde. Bir hilal yanına bir de haç kırmızıda. Şöyle C artı şekli. C plus. Merkez hmm. kodlamaya. Da var. <gülüyor> ders notu falan mı acaba? Geçememiş onu. Kırmızı bir, bir hilal yanında da kırmızı bir haç var. Hı. Kocaman meydanda, kocaman bir e, ellerine geçen ne kadar kırmızı şey varsa kırmızıdan, kırmızıdan mı yapmışlar? kırmızıdan mı Kırmızı. Boyamışlar gerekirse. Bu cross niye burada? Siz kıldız kullanıyorsunuz. Hı. Nedir bu? Bu demek oluyor ki buradan kaçak. <gülüyor> bu ne işareti acaba? Hiç buradan bir... verebiliyor muyum? Yani bir şey işe... Çağrıştırıyor mu? Hmm, tabii. Ne çağrıştırıyor? Eee Kızıl Haç ve Kızıl Ay simgeliğini düşünüyorsun. Ha. Onun gibi bir şey. Evet, Abi, ilk aklına şey. evet, ilk aklına o tarz bir şey geliyor. Anladım. Kızıl Haç ve Kızıl Ay düşünüyorsun. Peki o, o şeyin etrafında hiçbir şeyler var mı? Etrafında hiçbir şeyler var mı? <Gülüyor> etrafında başka bir şey yok. Ya burası sanırım revir olarak falan kullanılmış olabilir. Ee, ve hani bilmiyorum ama e, etrafta belki bir şeyler de kalmış olabilir. Ee, en azından işimize yarayacak bir şeyler de bulabiliriz. Bence etrafa bir bakınalım. İyi tamam, tamam bakalım. Ama böyle fakültelerin girişlerine tek tek gelip böyle. Yani soldaki ilk bir tane var. Onun içine giriyoruz mesela. Eee. Böyle bakınıyorum hani şey her kapının içine girmiyorum hani içeri giriyorum mesela merdivenlerden yukarıya çıktım diyelim etrafa bakınıyorum hani e, açılmış kapı veya kullanılmış bir şey yani okul haricinde farklı bir şey için kullanılmış bir şeyler var mı etrafta sedyedir ne bileyim e, orada olmaması gereken aletlerdir kandır bir şeydir. İlk binada e, kullanılmış yani orada olmaması gereken hiçbir şey görmüyorsun fakat olması gereken şeylerin olmadığını görüyorsun. Mesela? E, ne kadar e, yani kafanda orada derslikte sandalyelerin olması lazım, masa olması lazım çeşitli yerlerde. Girip baktığında sınıflara bakıyorsun dersliklere hiçbirinde sandalye yok, oturmak için sıra yok, masa yok, o tarz şeylerin hiçbiri yok. ...bazı kapılar sökülmüş. Hmm. Yıldız Teklip Üniversitesi'nin tıp fakültesi var mıydı? Cık. Yok. Sana... Ee, peki, dışarıda hiç şey görüyor muyum? Ee, onları bazıları yakmak için kullanmış olabilirler mi? Kapıyı, mapıyı. Öyle yanmış bir şey var mı? Dışarıda ismiz Dışarıda var. yok. Ama e, bir search atmana. Hı, hı, hı, hı. önce bulacağım Kaçla atayım? Ee, yoksa yok. 20 artı 4 İkiye bölüyorsun Bir de Will skorunu ikiye böleceksin İki, yarısını atacaksın yok. Sen değeri söyle bana Dokuz Dokuz Kapıların bazıları da Menteşesinden çıkarmaya uğraşmamışlar Kırıp almışlar Abi Hayvan gibi mı kırmışlar? Bir şeyle mi kırmışlar? Yani şöyle söyleyeyim Kapının o menteşesinin olduğu yerden 10 santimlik düzgün olmayan parçalar, tahtalar kalmış Hiç umurlarında olmamış Yani kapının sağlam olarak çıkıp çıkmadı hmm. Ya buradaki kapılar falan ee, yani gördüğünüz üzere bu garip şekilde sökülmüş de e, bunları belki yakacak için kullanmışlardır, belki bir şey inşa etmi Belki de olabilir yani bilmiyorum ama şu an burası hani en başta gördüğüm reveal gibi düşüncemin biraz farklı haline büründü açıkçası hani ee, revir gibi bir şeyde niye kapıları sökmeye bir ihtiyaçları olsun diye düşünüyorum. Şey soracağım sana, şu an hangi fakültenin içindeyiz veya önündeyiz? Edebiyat galiba. Bilmiyorum ki bir tanem. Ama şey. edebiyat fakültesi. Yok edebiyat şey değil. Ne neyse olsun, bir tane tane de. ne, Neyse tamam. Merakından sonra. Fakültenin ne olduğu şu an için pek önemli değil. Edebiyat olsun hadi. Neyse ben buradan çıkıyorum abi. Tamam. İlerde e, buradan daha büyük bir bina var. Or Oraların içine yani bir sonrakine giriyorum böyle. Yani. Öncelikle tamam bu e, bu en son girdiğiniz binadan biraz daha büyük bir bina. Hı -hı. Şu an onun kapısındasınız üçüncüde kapısının önündesiniz. Hı -hı. Burada belli ki birileri belli bir sürede olsa ayakta kalmış. Girip bakalım. Ya evet hem o var hem de belki bir şeyler bulabiliriz ya aynı zamanda. Belki şuçuca yeni bir füze buluruz. <gülüyor> ben sen <mi> istiyorum. Hadi. Hadi <gülüyor> yani içeriye doğru gidiyoruz. Ee, kapı kilitli. Açamıyorsunuz. Şey mi? Komple kitlemiş. Değil mi? Komple sürgülemiş. sürgülemiş. Şeyli değil o yani... değil mi? Önünde zincir falan yok. Normal kilitlenme. Yani. Zincir var. Zincirle zincirli yani sealed kapı şu an sürgülü böyle kapanmış. Buraya girecek tahta mi? falan çakmamışlar herhangi bir şey. Desteklemişler o belli fakat zincirlemişler de. Yani. Buraya girecek misiniz? Ya ben ee, girmek istiyorum aslında neden zincirlemişler burayı merak ettim Ben açacağım. açarım da o yüzden sordum yani. Benim için sıkıntı değil. Beni içeridekiler şüphelendiriyor yani. Kapı içeriden mi dışarıdan içeriden zincir? İçeriden. Camdan mı görüyoruz yan taraftan? Hı -hı. İçeride insan var o zaman. Tamam. İçeriden kilitli, dışarı şey çıkamayacaklarına <gülüyor> ne göre? Ee, siz acık kaçının bakayım bu kapının oradan. <gülüyor> Girecek misiniz? Bak sorun. Be bekle bir dakika. Bekle. Şey, o gördüğüm cam var ya. Eee, oraya, etrafta hiç taş var mı? Sana hep taş var Bak. <gülüyor> Sana hep taş Tamam, ee, büyükçe irice bir taş alıyorum. Ge geri çekilip ee, camı kırayım, eğer ses varsa sese gelirler, yoksa da oradan girebileceğimiz gemi mi? O camı kırsan da giremez. Demir var. Bizim bulunduğumuz alan nasıl bir yer? Bahçede miyiz? Nasıl bir yerdeyiz? Yani üniversitenin bahçesindesiniz öyle. Böyle ağaç arkası falan, bank arkası, araba arkası bir şey arkası. Etrafta bir sürü şey var ama onlar da sağa sola saçılmış. Bana cesaret geldi gibi yani kapı adam kapı kapı ya ya bir şey içerden beni baktığında göremesin istiyorum. Hı. Öyle bir yer var mı gizlenebileceğim? Yani. Yan tarafa Hı. duvara geçersin hocam. Tamam, geçtim. Tam taşı atıyor mu acaba abi? At. Yakın mesafeden atıyorsan direkt attın, kırdın eğer yani şeyde. Tamam. Ee, kırdığım yerden camsız şekilde bakıyorum içeriye doğru. Karanlık mı? Karanlık. El fenerim var mı? Çantam da var. Tam çıkarıp el feneriyle etrafa bakamıyorum. Bir search at Bu oyunu search'un üstünde kurmalıyım ki. Hepimizin Hadi. search <gülüyor> vermesi lazım. 13. <gülüyor> 12, 12, 13. Ben hiç vil vermediğim için atmayacağım ya. Yani. Ne akınıyorsun. Feneri tutuyorsun sağa sola, duvarlara denk geliyor. Hiç herhangi bir şey yok. Dikkatini çeken değişik bir şey yok. Yere doğru tutuyorsun. Hiçbir şey yok. Sorum şu bakarken normal kampüsün olduğu gibi bir şey mi yoksa farklı bir şey var mı? İşte bir şey bir hiç yani farklı bir şey göz gözüne çarpmıyor. Niye zincirlemişler ki o zaten? Şimdi Anıl Benjamin değil mi? Hı. Senin karakterin ismi? Hakkı Hakkı, <gülüyor> Hakkı bu kapıyı açabilir misin? Acık kaçıl bakayım oradan ben açayım orasını. Tamam ben biraz uzaklaşıyorum oradan. Tamam. Şimdi işte o değeri alacağım ben. Hmm, bomba mı atacaksın? Evet oraya bomba atacağım lan. <gülüyor> Tamam. Üzerinde 12 tane bomba vardı. Bir tanesini yerleştiriyorsun. Bomba attığını göre, yani elini oraya görebiliyor mu? Tabii canım. Adam sırt çantasından bomba atarını çıkardı. Oh şey, sırt çantasında değildi o şey. Silahın altına sürgül olan var ya. He, salt rifle'nin altına şey onu. Tamam. Adam sırtından bombayı çıkardı. Bombayı çıkardığını gördü. Hmm. Şu an alete takıyor. Dur dur dur, dur, dur, dur Şey yok mu bizde? Normal patlayıcı üzerinden. Var. iki tane plastik patlayıcınız var. Kapıyı patlatabilecek bir mi yani? Patlatır. Ee... <gülüyor> Baya bir duanı falan da alır yani. Hakkı. istiyorsan sana o silahın şeylerini harcama da şu küçük boğ patlayıcıları kukurayım ben oraya. Ya şimdi böyle salak bir kapıya öyle bir şey kullanmayalım bence. Bence senin elindekiler daha değerli. Uzağa atabiliyoruz. O yüzden dedim. Bunu kuracağız, şey yapacağız. En son ne yapıyordunuz? En son ben silahıma dedim ki onu boş ver. ben dedim Hı. bunu kurayım buraya. Tamam, sen e, plastik patlayıcı yerleştirmeye çalışırken ayak sesleri duyuyorsunuz. Hı -hı. E, kim var orada diye bağırışlar duyuyorsunuz. Hı -hı. İki tane adam koşarak kapıya geliyor. Adamlar silahlı mı? Silahlı. O. Çekilin çekilin. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Yüz yüze mi böyle? Nasıl bir pozisyon değil? Sen yüz yüze kaldın. Elinde de zımbırtı. Anladım. Ne yapıyorsun sen? O ne elindeki? Hayatta kalan biri olduğunu bilmiyordum. Diğeri de e... sana silah doğrulttu. Çek şu silah yüzünden önce. Ne yapıyorsun? O elindeki ne? Kapıyı açmaya çalışıyordum. İçeride biri olduğunu bilmiyordum. Bomba mı Evet. Kapıyı patlatacağım diyorsun yani açacağımlarken. Yani şu suratındaki elindeki suratından çekmezsen öyle yapacağım. Onu yere bırak. Sen önce silahı bırak. ni yere bırak. Hakkı. <gülüyor> Hakkı yüzüme silah tutuyor Hakkı. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. İkiniz de sakin olun. Dostum öncelikle sen elindekini yere indir. Ve sen de aynı şekilde yere indir. Önce arkadaşın elindeki bombayı yere bıraksın. Daha sonra konuşarak anlaşırız ama silah indirmeye niyetimiz yok, onu söyleyeyim. Ee, dostum, öncelikle e, kendimi tanıtayım. Ben Destan. Eğer o silahı yere indirmezsen, diğer arkadaşım burayı e, değişik patlayıcılarla patlatmak zorunda kalacak. Döner bıçaklarıyla dolayacağım. Bir. Ne? Hangi skill kullandın yani, hani. Nasıl sayılır? o adamın var şu an. Adamın konuşmasını duyuyoruz. Bunu hmm. dedi. Şey olarak hani oyunu harici soruyorsan intimidate attı adama. Hmm. Adamın gözünde bir şey oluştu. Baktı. Hakkı'nın e, elindekine baktı. Kendi elindeki tüfeğe baktı. Hani arkadaşın ve kendi elindeki tüfeğe baktı. Hakkı'ya baktı. Adamın elinde plastik patlayıcı olduğunu gördüğü tırstı adam hani sizden. Ama yine de güvenemiyor size. Tamam e, konuşalım anlaşalım ama e, tahmin edersin ki sizi tanımıyoruz. Ve kendimizi güvende hissetmek için silahı pek indirme niyetinde değiliz. Bizi vurmayacağınızı nereden bilelim? Bir de ne istiyorsunuz? Niye geldiniz buraya? O zaman önce şöyle yapalım. Ben kendimi tanıttım. Sen de kendini bir tanıt Ben istiyorsun. Ahmet, bu da arkadaşım Veli. Normalde e, bu olaylardan önce ne işte meşgul neler yapıyordunuz? Ben doktordum. Arkadaşım da öğrenci. Ne doktoruydu? Tıp doktoruydu. O zaman beni kesin tanıyorsundur. Ben e, görsel ilaç şirketlerinin başı Destan Başar. Destan, Destan Başar. Evet, duydum. Adını duymuştum. Şirkette biliyorum, evet. Kim yani cüzdanımdan yani cüzdan gibi getirmiş mi? Yani Gerelde cüzdanım var mı? Var. Ondan kimliğimi çık e, Attığın anda silahı biraz indiriyordu, geri kaldırdı. Adam bir tedirgin oldu. Tamam, yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş <gülüyor> yavaş, <gülüyor> yavaş getiriyorum, gösteriyorum kimliğimi. Ahmet baktı kimliğe. Evet. Evet, tanıdım. Şimdi hatırladım iyice. Yani ee, tamam Ne istiyorsunuz biz ya? Alın, şey ya istiyorsunuz. Eğer yardıma bir şey yaralı, şey, bir, alınır, bir şeyiniz varsa yardımcı oluruz. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. Pardon ismin neydi? Ahmet. Ahmet şöyle bir durum var. Böyle bir durumda e, kıyamet gibi bir şey gelmişken daha fazla insanın ölmesine e, zaten mantıklı değil. Seni anlayabiliyorum. Buraya daha önce... E, Başka şeyler yaşamış da olabilirsiniz. Evet, olmaya da biliyorum. Aydın. Tamam anlıyorum. Ee, beni kısmen tanıyorsun. İşlerimi biliyorsun. İnsanlara ne kadar önem verdiğimi biliyorsun. İnsanlar için e, uğraştığımı da şirketimin de bu evet, şekilde uğraştığını. konusundaki çalışmalarını Biliyorsun biliyorum. hani şu durumda zaten insanlara zarar vermek yerine yani, insanlara yardımcı o, o, olabiliriz. Şöyle bir durum var görüyorsun ki biz de. Hani bazı şeylere sahibiz. Hani sizin neler sahip olduğunuzu da bilmiyoruz. Ve hani sizden daha fazla bir şey isteyecek halimiz yok. Biz sadece buraya geldik. Daha fazla yaşayan insan var mı diye geldik. Ee, varsa sonuçta birlikten her zaman kuvvet doğar. Bu şekilde beraber hareket edelim diye geldik buraya. İçeride 7 kişiyiz. Toplamda. Evet. Ama daha fazlasına itecek ne erzamız var ne yerimiz var. Eğer yaralınız bir şeyiniz varsa arkadaşım yardımcı olsun. Konaklayabilirsiniz bir müddet. Ama söylediğim gibi daha fazla yiyeceğimiz erzamız sadece bize yetecek kadar var. Üç boğaz daha eklersek buna erzağımızdan gideceği için bize zararı olur. Veli. Konuşan veliydi. Ben Destan'ın yanına gidiyorum abi. Tamam. Şuna şey fısıldıyorum. Sorsana, Travma kiti veya First Aid kiti var mıymış? Bunu mu fısıldadım? Evet. Tamam, duymamazlıktan geliyorum ben. Tamam. Hiç duymamışım gibi, davranıyorum. Şey... Ee... Şimdi şöyle bir durum var. Ee, i̇çeride yedi kişisiniz. Ee, revir gibi bir şey haline getirmişsiniz. Ee, bizde e, bazı şeyler e, teçhizatlar var, bazı şeylerimiz var, hayatta kalabilecek yemek ihtiyacımız da var. Sizinkiler yani sizinkilere e, göz dikmişliğimiz yok. Ama bizde eksik olan e, tek şey sağlıksal bir durumda e, bize yardımcı olabilecek e, bizi e, Kullanmamızı, yani e, kullanarak bizim e, işte stabil hale getirebilecek herhangi bir şeyimiz yok. Ve dışarısı çok tehlikeli. Eğer buraya bize almıyorsanız, eğer böyle bir amaç bütüyseniz o zaman e, bu konuda bize yardımcı olmanız lazım. En azından bize e, yolumuzda devam etmek için e, bazı e, sağlık teçhizatları e, verebilirseniz sevinirim. Ahmet... E İçeri alamayız kusura bakmayın. Ama istediğiniz malzemelerden elimizden size verebilecek mis kadarını veririz. Tamam teşekkür ederiz. Yiyecek konusunda bizden bir şey beklemeyin ama ilaç, sargı, bezi o tarz şeylere bir, bir paket yapar veririz. Tamam teşekkür ederiz. Burada bekliyor olacağız o zaman. Ee, Aynı zamanda... Ee... Ben e, şirketime doğru yöneliyorum. E, Ahmet Bey ben oraya ulaştığımda eğer elimde yeterli güç olursa e, bir kod belirleyelim veya bir şey belirleyelim. E, ben sizi eğer durum buradan daha iyiyse ki büyük ihtimal daha iyidir. E, ben sizi buradan oraya belli bir şekilde güvenilir bir şekilde e, transfer etmeye çalışayım. Size bu iyiliği de e, e, yapmış olayım. Olur, teşekkür ederiz. Tamam, böyle bir şey belirleyelim en azından. E, ben size, e, sizin yani emeklerinizi karşı şeysiz, iyiliklerinizi bırakmam elbet. Teşekkürler. <gülüyor> ben de candan 5 günlük erzanından veriyorum abi. 5 günlük erzanım veriyorsun? Aynen. Ama bu da bizim iyi niyetlerimiz. Tamam, 16 erzan kaldı. 16 günlük erzan kaldı. Aynen. Çok teşekkür ediyor adam. Recep, Destana bakıyor çok teşekkür ediyor. Senin 21 günlük erzaman mı? Senin de üç günlük. günlük. Veli ile göz göze geliyorlar. Ahmet gidiyor. Veli kaldı. Ee, Silah halen size doğru tutuyor. Tüfeği. Aldı. Hala tutuyor. tutuyor mu? Hala tutuyor Veli. Sınav yere indir artık. İyice baktı şöyle. Yavaş yavaş indirdi. Yine de tamamen aşağı bakmıyor. Yani kapının altına. Camdan görebildiğiniz kısmının aşağısında. Fakat tamamen omuzuna falan almış değil yani. Az kısımdan. Aradan bir dakika falan bir iki dakika geçtikten sonra Ahmet geliyor. Hı hı. Ee, kırmızı şu boyda şöyle çok büyük olmayan bir çanta camın kırdığınız kısmından uzatıyor. Hı hı. Şu an için elimden gelen bu. Yapabileceğim yardımın en fazlası bu. Adam içine nah resmi koymuş. <gülüyor> ee, baktığın zaman e, düşündüğün gibi gazlı bezden tut, sargı bezine, hı hı. iğne, iplik. Yara bandı. Tenter diyor gibi çeşitli ilk yardım malzemeleri var çantanın içinde. Bir güzel bir ilk yardım çantası yapıp vermişler. Teşekkür ediyorum. Böyle fermuarını kapatıp <gülüyor> çantama indiriyorum. Çantamın içine atıyorum. Tamam atıyorsun. Kapatıyorum sonra. Ee, umarım dediğin yere ulaşırsın. Ve bizi unutmazsın. Tamam. Tamam. Ee... Dediğim gibi e, eğer e, böyle bir şey kurtarma durumum olursa kodumuzun ismi de Cam Olsun. Tamam Cam Olsun. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sonunuz açık olsun. Sağolun. Ee, geri dönüyorum tekrar. Tam giderken geri dönüyorum. Ee, burada ikamet ettiğinize göre bu taraflarda vakit geçirmişsiniz demektir. Benim iş yerim Mecidiyeköy'e doğru bu yol üzerinde tehlikeli veya bilmemiz gereken bir şeyler var mı köy istikametine doğru? Birkaç hafta önce bir grup bize saldırdı. Hı hı. Kendi grubumuzun yarısı o saldırıda öldü. Kaçırmayı başardık ama etrafta dolaştıklarını tahmin ediyorum. Bunlar nasıl tiplerdi? Ellerinde neler vardı? Ellerinde tüfekler, pompalılar, tabancalar, çeşit çeşit silahlar vardı. Ve Be, Belirgin özellikleri var mıydı? Yani şu açıdan soruyorum. Birçok insan şu anda silahlanıyor ve hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu anlamayabiliriz. Biz en anlamadık. azından belirgin varsa, tamam, siz görmüşsünüz, belirgin bir özellikleri varsa e, en azından görebilelim yani. Kafasını sallıyor. Belirgin bir özellikleri yoktu. Sizin gibi insanlardı. Kapımıza geldiler. İlk başta böyle zincirleyip kapatmamıştık burayı. Zaten doktor olduğum için içeride de doktor arkadaşlarım var. Gelenlere yardım etmeye amacı gidiyorduk. Onları da içeri aldık ve saldırdılar. Anlıyorum. O zaman başınız sağ olsun o, diyorum. Teşekkür ederim. Çıkıyorum Herhangi bir Askeri, kamuflaj, bir özel bir kıyafet bir şey giymiyorlardı. Yani. Öyle bir şey soruyorsan öyle bir şey yoktu. Ee, Sıradan insanlardı. Peki şöyle bir şey var. Elinizde hiç boya gibi bir şey var mı? Bu kırmızı şeyler. Var. Isim. O zaman şöyle bir şey yapalım. En azından birbirimizi tanımak adına e, kıyafetlerimizin görünür bir kısmına bir kırmızı çizik atalım. Siz de e, emin olduğunuz veya şey olduğunuz insanlara bu şekilde bir çizik attırın. En azından e, böyle bir işaretleşmemiz olsun. Mantıklı tamam. Ya da aklınıza başka bir şey geliyorsa öyle bir şey de yapabiliriz. Hani bunu siz de yapın. Şu anda biz de yapalım. Biz sizi kurtarmaya geliyorken de ben e, kendim veya adamlarıma bilmiyorum. Yani orada e, sizi kurtarmaya kimi artık görevlendirirsem. O insanlara da aynı şeyi yapayım. E, yol üzerinde veya sonra başka bir yerde karşılaştığımızda. Böyle biraz daha şey, mantıklı hareket etmiş oluruz veya güvenilir olur. Şöyle yapabiliriz, kırmızı kol bandı yapabiliriz. Olabilir. Kırmızı kumaş parçası, herhangi bir şeyi sol kolunuza bağlarsanız, tamam. arkadaşlarınızla yaparsa bunu, dost olduğunuzu anlarız. Tamam, öyle yapalım o zaman. Tamam. Elinizde hiç var mı böyle bir şey? Bayrak vardır büyük ihtimal Var. Tamam. Gidiyor içeri, ee, parçalanmış şeritler halinde kırmızı kumaştan 3 parça veriyor size. Hey yavrum, gelin olduk be. Onları uzatıyor sana. Bir tanesini Benjamin'e, bir tanesini Hakkı'ya veriyorum. Şey ben, bağlarken adamların yüzünü görmek istiyorum bir de. Görebildin yani görebildim mi alanları ben onu? Gördüm. Ha tam sıkıntı. Benjamin, bağlıyor musun sen bunu? Bu kadar ona çok fazla geldi. On aydır bir hani insan bile görmemişken şimdi bir sürü bizi içeri bile alıyorlar. Ben çok şaşkınım şu anda. Sanki buraya sürekli insanlar geliyormuş gibi bizi içeri alıyorlar yani. ya. oğlum akşam eve gideceğiz zaten. Boş ver, macera açtı. Işte. Buna insanlar çok kayıp. Keşan'a taşan biz keşan. İşte bağlıyam şeyi. Tamam bağladınız. Üçümüz bağladınız. Çıkıyoruz. Ben yani çıkıyorum. Tamam. Yolunuz açık olsun. Niye vurladılar sizi? Size Hadi, iyi ol. iyi ol.